ayet varsa ona göre ne yapacağız? Tevil edeceğiz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Bu birincisi. İkinciye gelince takutu red konusu. Yani günümüzde biz takutu reddetmekle mükellefiz hocam. Biz bunu kabul ettik de tapuya gidiyoruz, ev satıyoruz, ev alıyoruz, su al